Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'dayız. Yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Bugün 25 Mayıs 2023. Bahri Belen yok, Ümit Altaş yok. Fırsat bu fırsat dedim. <gülüyor> Yaklaşık 10-15 gündür yüzünü görmeliyim sevgili kızım Deniz'i. Deniz Yazgan Şenay'ı toplantıya programa davet ettim sağ olsun beni kırmadı geldi böylelikle yüzünü görmüş oldum sevgili kızımın. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Yine bağlandı mı bilmiyorum İstanbul Barosu Yönetim Kurulu İyisi Avukat Sayın Hüseyin Köprülü bizimle birlikte olacak. Biliyorsunuz pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oylama yapılacak. Ve İstanbul Barosu hem bir önceki dönemde hem şimdiki yeni yönetim kurulu döneminde seçim güvenliği kavramına büyük bir önem veriyor hı hı. ve sandıklara sahip çıkma anlayışıyla dürüst gerçekten milli iradenin sandığa yansımasını sağlama amacıyla Süreçler yaşanmasını istediği için önce eğitim çalışmaları yapıldı sonra örgütlenme çalışmaları ve sandıklardaki müşahitliklerle ilgili çalışmalar yapıldı çeşitli başvurular yapıldı ve ayın 14'ündeki seçimde çok etkili bir çalışma yapıldı sanırım bağlandı Hüseyin Bey Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhabalar Aynur Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ee, ediyorum davetiniz için. Asıl ben teşekkür ederim çünkü e, klasik bir durum. E, İstanbul burası Perşembe günleri yönetim kurulu toplantısı yapar. Siz biliyorum iş yoğunluğundan başka günlerde toplantılar yapıyorsunuz ama e, perşembeleri vazgeçilmez bir şeydir. Toplantıdasınız. Evet, e, bunca evet, yoğun e, gündemin içinde gibi. toplantınıza ara verip e, bizimle kısa bir sürede olsa e, birlikte olmayı kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hoş geldiniz diyorum tekrar çok sağ olun. Saygılar bizden. E, sağ olun. E, Deniz Hanım da bizimle. Şimdi e, 14 Mayıs'ta e, bir e, seçim süreci yaşandı. E, siz bağlanırken dinleyicilerimize onu söyledim. Hem sizden önceki yönetim kurulu hem sizin yönetim kurulunuz seçim güvenliği kavramına büyük önem veriyor ve milli iradenin sandığa gerçekten yansıması, dürüst bir seçim olması için kendisine düşen bir hukuk kurumu olarak hukuk devleti ve insan haklarını korumakla görevli bir kurum olarak elinden geleni yapıyor. Ben size sözü vermek istiyorum efendim. Sizce seçim güvenliği kavramına baron nasıl yaklaşıyor? Neler yaptı? Neler yapacak? Buyurun efendim söz sizin. Çok sağ olun. Tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu e Değerli üstadlarımın da sizlerin de çok iyi bildiği gibi Baro, insan haklarına içlerlik kazandırmak göreviyle yükümlü olan bir e, kamu kurumunun niteliğinde meslek örgütüdür. Dolayısıyla da e, seçme seçimi hakkı da siyasi haklardan temel bir insan hakkıdır. Dolayısıyla bu hakla ilgili tabii ki avukatlar ve avukatların örgütü çalışma yapmak durumundaydı. Dediğiniz gibi daha önceki e, yönetimdeki e, insanlar, meslekler, üstadlarımı ve Bizler de bu dönem e, bu çalışmaları devam ettirdik. E, 14 gündeki seçim için aslında dörtlü bir e, çalışma yaptık. Dörtlü çalışmadan kastım şu, e, Kasım ayında e, daha 2022'nin Kasım ayında e, seçim, seçim Güvenliği Çalışma Komisyonu e, kurduk. E, Baron'un 40. Merkez Komisyonu e, olarak. Dolayısıyla o tarihten itibaren çalışmaya başladık. Bu komisyon bir e, kitap hazırladı ilk e, 14 Mayıs e, seçimleri için. Bu kitaptan hem fiziki olarak basıldı hem de sitede yayınlandı. Daha sonra yine bu komisyon çalışmaları kapsamında 9 tane eğitim düzenlendi. Bunların 8'i 100 ve e, bir tanesi de YouTube üzerinden e, online olarak düzenlendi. Hatta o eğitim halen daha e, izlenebilir e, durumda. İstanbul konusunun e, YouTube e, sayfasında duruyor. Üçüncü olarak da e, biz başvuru e, aldık baronet üzerinden e, yani e, bilmeyen izleyicilerimiz için Baronet İstanbul Barosu'nun avukatların sadece girebildiği online uygulaması. E, onun üzerinden kimlik doğrulaması yapılabildiği için ve kişinin adresi de bilgileri de otomatik çıktığı için hızlıca görevlendirme aldık. E, bu e, görevlendirme kapsamında 3 bine yakın taşımız başvurdu. E, daha sonra ise ee, bu meslektaşlarımıza görevlendirme çıkardık. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü eğer müsaade ederseniz az sonra Sen bu kartlarla ilgili seçim kurullarında bile değerlendirmeler yapıldı. Evet. Onlardan kısa evet. bahsetmek istiyorum. <gülüyor> ee, ve meslektaşlarımızın partilerle de isteyen, bize ulaşan partilerle de iklimatlanılarak e, okullara görevlendirilmiş. Dördüncü ve Deniz Hanım'ın da e, içinde olduğu ve çok yararlı olan e, çalışmamız ise Tam seçim günü e, hat üzerinden, Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen bir kriz merkezi hattı e, oluşturdu. Burada ise hem sandık kurulu başkanları üyeleri, hem mücahitler, hem seçmenler, hatta kuvvetleri dahi o yetkileri ve yapabileceklerine ilişkin bu e, merkezi arayarak bilgi aldılar. Ve e, bu, e, aynı zamanda sahada görev yapan meslektaşlarımızla sorun yaşadıklarında bu hat e, üzerinden e, dönüş yaptılar. E, Tabi bu çalışmaların yanında bireysel e, olarak da seçimin güvenliği için baro adına yönlendirmeler, çalışmalar partilerle, oy ve ötesi gibi Türkiye Gönüllüleri Platformu gibi e, platformlarla görüşerek onların çalışmalarına da destek olmaya çalıştık ama bunlar yan zaten yapmamız gereken çalışmalardı. <gülüyor> de yine aynı çalışmaları yaptık ve aynı çalışmaları yaparken daha hızlı okunabilmesi için sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci oylaması için gerekli olan bilgileri değerlediğimiz yeni bir kitap hazırladık. Yine bunun basımını yaptık. Şu anda tüm adliyelerde ve baro merkezinde yine dağıtımına başladık. Yine e, az önce söylediğim çağrı merkezini e, 0212-393-08-39 e, numaralı çağrı merkezini yine o gün yani 28 Mayıs'ta saat 6'dan itibaren Yine e, açık tutacağız. Bu arada da yine üç abilyerle baro merkezinde, üç büyük abilyerle baro merkezinde baromet üzerinden yaptığımız görevlendirmelerin kartlarını dağıtmağa açıldım. Burada ilk görevlendirmeden farkı e, eskiden ilçe bazında görevlendirme yapıp e, daha sonra verdiğimiz üslubat numarası üzerinden boş olan okula e, meslektaşımız yönlendiriliyordu. Ancak şu anda baronet üzerinde İstanbul'daki 1968 okula meslektaşımız kendisi seçim yapabiliyor. Silivri ilçesini seçiyor örneğin, e, oradaki 45 okul e, önünde sıralanıyor, istediğini seçebiliyor. Bu sefer yine diğer ilk seçimden farklı olarak ve yani bundan önceki yaptıklarımızdan farklı olarak sayımızın da artmasının tabii burada etkisi var. Her okulda iki avukat e, değerli üstadım. Yani bildiğiniz gibi bu kampanyalar hep her okulda bir avukat gibi bir. E, şekillenirdi. Hı hı. İstanbul Barısı olarak bu 28 Mayıs için e, her okulda iki avukat e, şeklinde e, baro üzerinden şu anda e, taleplerimizi e, topluyoruz. E, bunun e, dışında ise tabii ki bu arada da baroya ulaşan, örneğin bugün e, Ümraniye'den e, ulaşılan bir bilgi, ilk e, seçimde gelmeyen ama şimdiki seçimde gelen bu seçmen bilgi kartı o da şundan kaynaklanan bir şey. Ee, 31 Mart 2022 tarihinde geçen e, 7393 sayılı kanunla eğer kişi seçmen kütüğünde son adresi düşmüşse ya da bir adresi görünmüyorsa en son adresini eklenerek seçmen kaydına e, kaydedilir gibi bir madde eklendi. Dolayısıyla insanların adreslerinde bilmedikleri seçmen kayıtları gelmeye başladı. Ama bugünkü olay şöyle ilginçti. Kişinin elini üstteki kendisi yaptırmış. 1967 yılından beri o evde e, oturuyor e, iki eş e, dolayısıyla da şimdi gelen kişinin yani önceden orada olabilmesi mümkün değil. İşte de tanımadıkları biri ilk seçimde de görünmeyen bir kişi bu seçimde oraya eklenmiş e, görünüyor. E, dolayısıyla bunun e, ne yapılması gerektiği gibi, bu arada da ara yönlendirmelerle seçim güvenliğini e, sağlamaya e, çalışıyoruz değerli üstadım. Burada bir değerlendirme şununla ilgili müsaade ederseniz yapayım. Buyurun, Dinleyen efendim. meslektaşlarımız da vardır. Dolayısıyla bize de çok soru geldiği için Deniz Hanım da belki bahsettektir ama ona da çok fazla aynı sorular geliyordur. Buyurun, o buyurun. da Ümraniye Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul Barosu'nun dağıttığı görevlendirme kartları ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Evet, evet. Hatta bununla daha öncesinde ise YSK, Batman borumuzun e, başvurusuyla e, resmi gözlemci olamayacağı gibi bir e, karar vermişti. E, dolayısıyla bunları üst üste koyunca e, acaba bu kartların bir geçerliği var mı, bizim için ne önemi var gibi sorular meslektaşlar tarafından bize sorulmaya e, başlandı. Şimdi e, bu e, kartların e, biz arkasına bu sefer açıklama şeklinde yazdık. Çünkü şöyle bir durum var. Ve ilçe seçim kurulunun yaptığı değerlendirme de aslında sadece onu kapsıyor. Sandıkta görev alabilecek olanlar, ilçe seçim kurulunda hakim, iki tane memur, dört tane siyasi partinin atadığı üye, sandık kurullarında ise bir başkan memur, bir memur üye ve beş tane en son milletvekilliği seçiminde oy almış partilerden atayacakları üyelerden resmi olarak oluşur. Müşahitler ise, e, siyasi partilerden, seçime katılma yeterliğine sahip bu siyasi partilerden e, gözlemci olarak şikayet ve ikazda yetkili ve seçimi denetleyen e, kişiler olarak atanır. Bunlar seçim görevleridir ve birinde e, ilçe seçim kurulu ve partiler diğerinde ise sadece partiler, müfahitler için sadece partiler yetkilidir. Bizim yaptığımız atama bu minvalde değildir gibi karar ver. Yani aslında hani, e, olanın açıklandığı bir karar ve sonunda da e, tabi ki seçim yeterliğine sahip kurtaş olarak şirket ve itiraz edebileceğini avukatlarında e, bu karar belki bilerek e, biraz e, üzerinde e, tartışmalar spekülasyona çevrilerek meslektaşlarımız açısından görev almama yönünde bir e, izlenim ya da bir karar verilmesi isterdi. Şunu açıklamak istiyorum. E, sizlerin de çok iyi bildiği gibi bir e, avukat ücretsiz olarak hukuki danışmanlık verebilmesi için herhangi bir e, alanda bir görevlendirmesi ya da yetkilendirmesi olması e, gerekmektedir. De, baro tarafından. Bu baronun kendi arasında meslektaşlarına yaptığı baro yönetiminin bir iç görevlendirmedir. Bu dış yansıması ise görevli olan avukatın e, avukatlık kanunundaki güvendelerden e, yani yargılama ve görev esnasında işlenen ya da ona karşı işlenen suçlar kapsamında yapılacak savunmaları etkilemesindendir. Bir üçüncü dış boyutu ise e, tabii ki partilerden görevlendirilen meslektaşlarımız e, hukuka uygun olan yorumları yapmak Ancak taraflar ya da sandık kurulu üye e, bu partilerden görevlendirilen meslektaşlarımıza e, siz zaten partili olduğu için bu yorumu yapıyorsunuz gibi yaklaşımlarda barodan görevlendirilen meslektaş var mı, avukat var mı sorusuyla çözüm Bulamadıkları hukuksal uyuşmazlıklarda baro avukatını yani tarafsız bir avukat gibi görev kendilerince danışabilmektedir. Dolayısıyla bu şekilde hem hukuki hem de işi yapma anlamında dış etkisi avukatlık kendi baron üyelerini görevlendirmesi ve ücretsiz hukuki danışmanlık anlamında da bir iç sonucu olan görevlendirmedir. Ve bunu biz kartın arkasına ön yüzüne görevli avukat 76. madde anlamında insan haklarını e, işlerlik kazandırma amacıyla olduğunu arka yüzünde ise bu müşahit kartı olmadığını avukatın e, seçmene, müşahitlere ya da hukuki yardım isteyen seçimle ilgili tüm yurttaşlara e, yardım etmek gerektiğinde eğer isterlerse şikayet ya da itiraz dilekçelerinin hukuka uygun dondurulması için yardım etmek amacıyla Baro'nun yaptığı bir görevlendirme olduğu, ilçe seçim kurulunun e, sandıklarda ya da okullarda yaptığı, az önce söylediğim sandık kurulu üyesi ya da müşahit şeklinde bir görevlendirme olmadığını yazdık. Ama artı olarak da kafa karışıklığı olmasın diye şunu yazdık değerli üstadım. Eğer bir meslektaş, bir siyasi partiden de yetkilendirme ya da görevlendirme olarak e, müşahit ya da itiraza yetkili kişi olmak istiyorsa, bunun bizim verdiğimiz görevle de çelişmeyeceğini söyledik. Çünkü bir avukatın e, siyasi partide üye olması ya da yönetici olması avukatlıkla birleşmeyen işler değil. Dolayısıyla e, bir partide yönetici e, ya da üyesi olan kişinin çelişmeyen bir başka işi de yapmasında bir ruhsal engel olmadığı için e, ve meslektaşlarımıza bu yönde konuluk ya da sandık durumlarından, sen var geldiğin halde neden aynı zamanda e, şu parti adına e, şikayette bulundun e, şeklinde bir itiraz, e, bir karşı e, çıkış gelmemesi için bunu da e, görevlendirme kartının arkasına yazdık. Dolayısıyla ben buradan e, bizi dinleyen değerli mesleklarımıza de şu çağrıyı yapmak istiyorum. E, gerek şu ana kadar herhangi yani bir partiden görev almış olsalar dahi Gerekse bizden aldıktan sonra herhangi bir partiden görev alacaklarsa da muhakkak baronet üzerinden kayıtlarını okullara yaptırmalarını istiyorum. İster görevlendirme kartlarını olsunlar, ister almaya zamanları olmasın. Bakın bunu çok net söylüyorum. Şimdi şu, adam, e, biz 1968 okulda, her parti olsun, ister barodan olsun e, ya da adaylardan görevlendirilmiş olsun, hangi meslektaşımız olduğunu bilirsek, o gün bize gelecek olan küçük çekmece Mehmet e, ilk okulunda yakınma geldiği zaman yani 142 belgeleri toplanmıyor gibi bir yakınma geldi ya da refakatle oy kullanmaması gereken kişilerin yanında bilgileri geliyor gibi ya da sandık kurul üyeleri refakat ediyor gibi ya da e, e, yönlendirmeli açıklamalar yapıyor engelli kişilere gibi yakınmaları iletebileceğimiz iletişimleri barön üzerinden döktüğümüz dökümlerle alamıyoruz. Yani ben partiden dahi olsa herhangi bir partiler o meslektaşımın o okulda olduğunu barön üzerinden görebilirse bize gelen yakınmayı yani Çağrı Merkezi'ne gelen yakınmayı en hızlı şekilde o meslektaşıma iletirim. Meslektaş ister kendisi eğer parti adına yetkiliyse şikayet şikayetle da itirazda bulunabilir ya da Oradaki müşahit ya da parti yetkililerini ya da e, diğer e, kişileri e, bu konuda uyararak şikayet ya da itiraz hakkının kullanılmasına mesleği olabilir. E, dolayısıyla partilerden ya da herhangi bir platformdan görev almış olsa dahi meslektaşlarımızın baronet üzerinden kayıt yaptırmaları e, bunu etkin bir şekilde İstanbul genelinde sağlayabilmemiz için, yani bu bir korumayı ve desteği tüm okullara etkin bir şekilde sağlayabilmemiz için bu kaydı yaptırmaları, çok çok önemli e, Aydın Çok çok teşekkür ederim. Zaten e, bu dörtlü çalışmanızın içinde eğitim seminerleri çok önemli bir yer tutuyordu dolayısıyla baronun müşahit olarak görevlendirdiği ve bir önceki eğitime katılmış avukatlar sadece siyasi kimlikleriyle değil genel hukuk bilgileriyle değil baronun verdiği özel eğitimle bir nevi bu somut koşullarda uzmanlaşmış olası koşu, sorunları önden bilerek çözüm önerileriyle görevli oldukları sandıkların başında bulunacaklar avukatlık kanunu 76. maddeye göre bir hukuk kurumu olan baro zaten insan haklarını ve hukuk Devlet ilkesini korumakla onun gelişmesini sağlamakla görevli seçilmek de e, en temel insan haklarından biri ve baromuzda bu seçimin içimize sinecek şekilde herkesin e, inanacağı güveneceği e, bir e, sonuca Doğru gitmesi için elinden geleni yapacak ve avukatlık kanunu 176-181 arası da zaten baro adli yardım sunma hakkına sahip sizin eğittiğiniz görevlendirdiğiniz meslektaşlarımız da bu anlamda somut ihtiyaçlara etkin anında hukuki yardım sunarak insanlarımızın yanında olacaklar bu çok değerli. Ben size çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Söylemek ben istediğiniz bir şey varsa lütfen bir onu da söyleyeyim. Özetlediniz. Ben e, sizin buyur. kadar iyi anlatamadım ama siz gerçekten Estağfurullah. E, Estağfurullah. çok iyi özetlediniz. E, ama e, şunu söylemek istiyorum. İkinci kitapta yayınladığımız ikinci kitapta internet sitesinde e, pdf hali de olan kitapta yani fiziki olarak adliyelerde ya da baro merkezinden elde edilemezse ilk turda gelmiş olan yani bizim çağrı merkezine gelmiş olan ve destektaşlarımıza zaten sahada da en sık sorulan sorulara bu sefer soru bazlı sık sorulan sorular şeklinde en sonuna ekleme yaptık. O da belki bu 14 günden sonra bilgi olarak nereden tekrar edebilirim diye dinlenen meslektaşlarımız için fiziksel olarak kitabı almamış olsalar bile internet sitesinden bu kitabı edinerek o kısmı gölden geçirmeleri e, yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet muazzam bir laboratuvar aslında bu seçim dönemi ve e, önceki sorular ve baromuzun üyelerinin e, sunduğu çözüm önerileri gerçekten bütün araştırmacıların incelemesi gereken, dikkate alması gereken göstergeler. Çünkü bir seçim nasıl düzenlenmeli, nasıl oy verilmeli ve şeffaflık nasıl sağlanmalı çok önemli. Ben 60 yaşındayım, meslekte 38. yılımı bitirdim galiba ya da bitirmek üzereyim. İnanılma bir buçuk metrelik çarşafı görünce, Tek düşüncem doğru mührü nereye basayım nasıl <gülüyor> iptal edilmeyecek bir oy verebilirim e, kaygısıydı inanın yani. Ee, bu çok zor. O yüzden şimdi biraz daha kolay tabi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Öyle uzun e, metrelerce süren kağıtlarla uğraşmayacağız ama güvenlik önemli. Güvenilirlik ve güvenlik önemli. Şeffaflık önemli. O yüzden İstanbul Barosu'na e, şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki programda yine size sonuçları değerlendirmek üzere. Zaman ayırırsanız konuk yapmak isteriz. Katılırsanız şeref duyarız. Onur, onur duyuyorum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli seyir sizlere saygılar sunuyorum. Çok, Çok teşekkürler Sayma görüşmek üzere. Herkese olun, selamlar, iyi, iyi çalışmalar diyorum. yönetimdeki arkadaşlara da. Evet sağ olun. Çok teşekkür ederim ileteceğim sağ olun. Sağ olun efendim. Şimdi sayın Deniz Hanım. E, şimdi sizi bugün ben e, iki kimliğinizle konuk etmek istiyorum. size ödeneyim <gülüyor> Anne kızlığın dışında ee, birincisi İstanbul Barosu'nun engelli hakları merkezinde sekreter olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Ee, i̇kincisi de e, birlikte kurduğumuz Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği'nin bir dönemdir başkanlığını yapıyorsunuz. Ve yeni seçimde de yine adaysınız tahmin evet. ettiğim gibi. <gülüyor> Doğru tahmin etmişim. Ee, sıra bana ne zaman gelecek tekrar... <gülüyor> ...diye bekliyordum kurucu başkanım diye. Ee, sizin zamanınızda derneğimiz gerçekten tanındı ve bu seçim döneminde özellikle engelli bireylerin e, seçim bilincinin gelişmesi... ...ve katılımlarının sağlanması saygın bir birey olarak süreçte yer almalarını e, hedefleyen çalışmalarınız oldu ben isterseniz 3 tane soru sorayım size. Hmm. daha doğrusu 2 soru siz onu 3'e 4'e bölebilirsiniz. Bir tanesi az önce Hüseyin Bey de söyledi. Baromuzun 14 Mayıs'taki seçimine pardon seçim pro, topla, çalışmasına siz bütün bir gün hmm. 14'ünde ertesi sabah saat 6'ya kadar baroda kaldınız da biliyorum. Telefonlara gelen sorulara yanıt vererek destek sundunuz. Ee, oradaki gözleminizi merak ediyorum birincisi. Evet, evet. ikincisi e, Baromuz'un engelli hakları merkezi bu süreçte ne öğrendi neleri yaptı sonrası için neler çıkardı. Çünkü sorular çok kıymetli ve sanırım evet. siz o kitapçığın hazırlanmasında da e, destek sunmuştunuz ve evet. sonradan da Gelen soruları da eklediğinizi söylemiştiniz <gülüyor> ama inanın e, şey yapamadım ben onu izleyemedim içeriğini. Üçüncüsü de Ceviz Otizm Derneği diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve baroyla ya da diğer meslek odalarıyla birlikte engeller için neler yaptı? Engeller nerede doğrultusladılar? Yine başımıza ne geldi? Nerede süreçlere katılamadık? Nerede aşağılandık? Nerede yeni çözümler buldunuz? Çok teşekkür ederim. Ben toplu olarak soruları sorayım çünkü zaman azalıyor. Buyurun ben. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle zaman ayırdığınız için. En son sorudan ön önce başlayayım. İlk önce dernek bağlamında, sivil toplum örgütü bağlamında hı hı. ne yaptığımızı anlatalım. Ardından Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuz İstanbul ile birlikte neler yaptığımızı anlatalım. Hı hı. Ceviz Otizm Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği ile birlikte otistik, bipolar, diyabetik yani Literatürde de ve Türkiye'de kazandırmaya çalıştığımız şekilde görünmeyen engelli olan çocuk sahibi olan annelerin, ebeveynlerin sorunlarını dinlediğimiz bir sen bir dönemde şunu duyduğumuzda çok şaşırdık. Birçok anne ve anneliğin altını bilinçli olarak çiziyorum. Bakım emeği tamamen kendi üzerine devredilmiş, yıkılmış toplumsal cinsiyet normlarıyla toplumsal sağlamcılık normlarının birleştiği senaryoda Annenin bakım emeğini üstlendiği durumda annelerin bir kısmı ve bir çoğunluğu bize oy kullanmaya gidemeyeceklerini söylemişlerdi ve biz çok şaşırmıştık. Bunun neden olduğunu sorduğumuzda inanın beş dakika bile olsa bu kadar kalabalık bir yerde tedirgin olacağı için çocuğumu okula götüremem, sandık çevresine götüremem. Evet. Ve bununla beraber emanet edecek de kimsem yok diyerek evet. çok önemli bir gerçekle bizi tekrar tanıştırdılar ve biz de bu yüzden elimizden ne gelebilir diye düşünmeye başladığımızda Özellikle en büyük problemimiz kimseye sormadan ki bunu e, epilepsi hastası kişilerde de ki biz bunu da görünmeyen engel olarak değerlendiriyoruz. Epilepsi hastası kişilerde de mesela çok uzun yıllar devam etmiş efsanelerin, mitlerin yaşandığını yani zaten kriz halinde olan bir kişiye zorla soğan koklatmak gibi e, davranışların da girilmesine yönelik olarak bir ee, teşviğin de olduğunu bildiğimiz için bunun açıklandığını da bildiğimiz için e, bunun daha zor, daha tetikleyici bir e, ayrıca bir krizle beraberinde getirebileceğini sonradan öğrendiğimiz için biz şunu yapmak istedik. Türkiye'de eksik olanı yani özneye mikrofonunu uzatarak Özne'nin herhangi bir e, duygusal çöküş anında veya epilepsi hastasıysa veya diabetikse bir kriz anında kendisine nasıl müdahale edilmesi istediğini sorarak yaka kartları hazırlamaya çalıştık. Bununla beraber bir arada ve denge ve denetleme ağı da e, bunun yayılması için bizlere destek oldu. Bu bağlamda farklı siyasi partilerden de bizlere yönlendiler ve e, kendi bölgelerinde özellikle örgütlenmelerinin kuvvetli olduk, olduğunu düşündükleri bölgelerde bu kartlardan dağıttılar. Bence bu önemli bir kazanımdı. Şu açıdan önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Engelliye bir nesne muamelesi yapmadan e, halen ve halen bu muameleden dolayı buradaki sosyal politika eksikliğinden dolayı emanet edilmesi gereken bir hassas e, kişi olarak yorumlandığını bildiğimiz için bunun Biraz daha önüne geçerek en azından kişiye herhangi bir zorluk anında nasıl müdahale edilmesi veya edilmemesi gerektiğini anlatan belgelerin özne tarafından hazırlanıyor olması, özneyi en yakından tanıyan kişi tarafından hazırlanıyor olması bizim için bir kazanımdı. Belki Sivil Toplum Örgütü bağlamında bunları söyleyebiliriz. Barö'ya geçmek gerekirse ve Engelli Hakları Merkezi'ne geçmek gerekirse biz de hemen Engelli Hakları Merkezi olarak seçim hukukuyla ilgili bir alt komisyon oluşturduk. Çünkü e, çoğunluğumuz da engelli seçmen e, meslektaşlarımız tarafından oluştuğu için Engelli Hakları Merkezi'nde doğal olarak erişilebilir bir seçim için ne yapmamız gerektiğini düşündük. Bunlar birden fazla şeyi barındırıyordu. Örneğin görme engelli seçmenlere oy şablonuyla oy kullanma imkanı tanınmıştı ama e, trajikomik bir şekilde oy şablonda Braille alfabesiyle, kabartma yazıyla bir aktarım yoktu. Yalnızca Braille alfabesi olmasına da gerek yok. Kabartma yazıyla da örneğin buradaki açık radyo yazısını biraz daha dışa dönük yazarsak eliyle takip edecek bir görme engelli seçmeni de e, görmezden gelen ve dediğimiz gibi bir buçuk metreye yakın diye abartarak söylediğimiz e, oy pusulasında hangi partiye oy kullanması gerektiğini kendisinin özgürce, bağımsızca belirlemesi için çok büyük bir engel olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili olarak YSK'ya, Baro adına da farklı açılardan da başvurularımızı yaptık ve reddedilse de biz bunun takibiyle başladık sürece. Araya girebilir miyim? Çünkü şöyle her sandıkta kimlerin oy kullanacağı belli. Hı hı. Dolayısıyla aslında şu da belli değil mi? Kim otizmlidir kim kördür gözleri görmüyordur kim ortopedik engellidir kütüğün içinde böyle bir özel bilgi yok mu çünkü nüfus memurluğu artık devrede Hı. ve nüfus memurluğunda zaten özel kodlarla Haklarında sağlık kurulu raporu olan kişiler belirlenmiş durumda. Bu sanda listelere yansımıyor mu? Dolayısıyla önden hazırlık yapılamıyor mu? Şu şekilde yansıyabiliyor. Biz de aslında engelliye geniş açıdan ele almasını çok istedik YSK'nın. Buna yönelik olarak öncül başvurular olduğunu da çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından yapıldığını da biliyoruz. Maalesef ama YSK halen ve halen sandığa erişimi tıpkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin biraz ikircikli bulduğumuz tavrında olduğu gibi sandığa A noktasından sandığa erişimdeki engeli hala göz önünde bulunduğu Fiziken sandığa gidebilmeyi, Aynen ulaşabilmeyi öyle. anlıyorlar. Aynen öyle. Mesela E-Devlet üzerinden de seçmen kaydı sorgulamasında bulunduğunuzda parantez içerisinde engeli var mı? E, parantez içerisinde or ortopedik ve görme. Engelli yazdığını görüyoruz yani hmm. e, fiziksel erişimle ilgili bir arama halinde olduğunu görüyoruz. Bunun birden fazla problemi olduğunu 14 Mayıs'ta gelen ardarda gelen telefonlardan da anlamış bulunuyoruz. 2000'e aşkın telefonu yanıtladık biz sabah 6.30'dan öbür sabah 6.30'a kadar. Hmm. Ben sabah 2'ye kadar baradaydım ardından e, değerli arkadaşlarımın artık sen git en iyisi demesiyle evde telefonları açmaya devam ettiğimde de bunu gördüm arka arkaya bile gelen ki bizim arkadaşlarımızla beraber meslektaşlarımla beraber kendi hesabımızı yaptığımızda yüze yakın soru engelli olan veya yaşlılık dolayısıyla ellerini kullanamayan kişilerle ilgiliydi. Hmm. Evet bu bağlamda 2022 yılında Mart ayında resmi gazeteye gelen görme engellerle ilgili ayrıca e, tedbirler alınacağını söyleyen yönetmelik ve bunun kanuna yansıması elbette olumlu olumluydu. 135 sayılı genelgeye bunun yansıması olumluydu ama engellinin ta kendisinin sandık kurulu tarafından ve sandık kurulu başkanı tarafından algılanması, belirlenmesi kişinin engellilik algısına göre de değişecek bir durumu da yarattığı için örneğin elleri titreyen bir Parkinson hastasının elleri titreyen bir Parkinson hastasının bu bağlamda belki de oy kullanamayacağını bir sandıkta Hatta aynı okuldaki bir sınıftaki sandıkta olumlu karşılanırken olumsuz karşılanan diğer sınıfla da karşı karşıya geldi. Yani niye kullanamadığını düşünüyorlar? Yani mühürü doğru yere basamayacağını mı düşünüyorlar? Eğer ya da birinin kişi, fiziksel desteğini mi, kas gücünü mü gerektirdiğini düşünüyorlar? Eğer kişi bu hastalık bağlamında veya elini kullanmamasına neden olan herhangi bir rahatsızlık bağlamında oy kullanamadığını iddia ediyorsa aslında bu yardımdan faydalanabilir. Evet. Ama bunu beyanla da sınırlı tutmayan, gözücüğüyle sözünce bence kullanırsın diyen sandık kurulu başkanlarıyla da karşı karşıya kaldık. Hmm. Özellikle ve bu, bu bağlamda belki dinleyicimize şunu da söylemek gerekir. Parkinson hastalığı ya da elin tek başına titremesi eşit değildir bir seçmen yardımıyla onu kullanmak. Evet. Ama eğer bu dışarıdan belliyse veya seçmenin kendisi eli titrediği için veya kavrayamadığı için bizim hmm. için bize baro olarak da verdiğimiz bir motoru çalışmayan da, biri mesela Aynen vardır. öyle istediği gibi kullanamıyor. Aynen öyle baro olarak da bizim belirlediğimiz standart kişinin mühürü kavrayabilmesi ve oy pusulasına iradesini yansıtacak şekilde basabilmesiydi. Hmm. Ama maalesef bunu bu şekilde algılamayan ve hem olumlu hem de olumsuz bağlamda kötüye kullanan kişilerle de karşılaştık. Belki dinleyicilerimize erişilebilir seçim içine kitabında söz ettiğimizden sıkça sorulan sorulara verdiğimiz yanıtlardan da örnek vererek şunu söylemek gerekir. Yalnızca yaşlı olmak da ileri yaşlı olmak da bu nedenle bir seçmen yardımı ile oy kullanmak anlamına gelmez ve seçmenin de altının çizilmesi gerekir. Yani siz 17 yaşınızdaki torununuzla bu bağlamda rüştünü ispatlamamış ve seçmen kaydı olmayan torununuzla da oy kullanmaya gidemezsiniz. Akrabanız olan ve seçmen yeterliline sahip bir vatandaşla veya Sandık çevresindeki bir seçmenle oy kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili çok çok büyük sorunlar yaşandı ve tabii ki sosyolojik bir unsuru da olduğu için sandık kurulu başkanları kimi zaman müşahitleri kimi zaman baro tarafından yetkilendirerek görev yapan meslektaşlarımızı kimi zaman da orada bulunan kişileri biraz zor durumda bıraktı. Sosyolojik olarak da çok yaşlı bir insanı gördüğünüzde ona yönelik olarak kötü bir şey söylüyormuş havası yaratıldığında olayın daha da büyüdüğünü, köpürdüğünü görmüş olduk biz de. Buna yönelik olarak da verdiğimiz yanıtlar oldu ve aynı şekilde iki ayrı başvuru yapıldığını da gördük YSK'ya. Bunların ikisi de seçim kurulu başkanlığı tarafından yapılmıştı. Ama seçim kurulu 2023'e 1034 sayılı yüksek seçim kurulu kararıyla maalesef yalnızca maddelerin sıralandığını ve bu yüzden ek bir rapor istemenin veya istememenin gerekli olmadığına karar verildiğini gördük. Elbette görme engelli olduğu açıkça belli olan bir kişiden ekstra bir şekilde rapor istemek çok uygun değil ama görme engelini maalesef tüm Türkiye tamamen görmemek yani körlük yani %100 görme engelli olarak yorumladığı için ve yalnızca bu şekilde yorumladığı için hmm. örneğin %40 görmeyen bir insan da ben bu bağlamda oy pusulasını görmüyorum ve yardıma ihtiyacım var dendiğinde maalesef göz muayenesi yapmaya teşebbüs eden sağlık kurulu başkanlarıyla da karşılaştık. Ya da rapor vardı. isteye. Rapor istemeyi bu bağlamda anlayabiliyoruz. Engelli kimlik kartı istemeyi de anlayabiliyoruz. Hatta bu yüzden biz bu şekilde engelliliği Dışarıdan alın, anlaşılmayan kişiler için belki de kimlik gösterme bağlamında kimlik, engelli kimlik kartı, engelli kimlik kartı olmayanlardan da e-imzalı bir şekilde sağlık raporu istenebileceğini yönelik olarak YSK başvurularında bulunduk. Henüz yanıtları gelmedi bizlere. Bu yanıtlarla beraber benim beklentim yine reddedileceği, yine bu şekilde bir eylemde bulunmayacağı ama seçim güvenliği ise tartışmamız ki seçim kanunda da yani 298 sayılı seçim kanunu diye kısalttığımız kanunda da seçim güvenliği geçen bir kavram ki geçer seçim güvenliğini sağlamak adına atılacak adımlardan söz edilir. Kolluk güçlerinin yalnız seçim güvenliğini sağlamak adına sandık çevresine gelebileceğinden söz edilir. Bu yüzden seçim güvenliği ise meselemiz engellilik gibi zaten toplum tarafından marjinalize edilmiş ve haklarından layıkıyla faydalanamayan bir kitleden de söz ediyorsak eğer engellilerin bu bağlamda kolay bir şekilde oylarını kullanmaları sandıklarına erişebilmelerine ilişkin başvuruları da YSK olumlu bir şekilde karşılamalı ve olumlu bir şekilde yanıt vermeli diye düşünüyorum. Ancak şu zamana kadar engelliye ilişkin YSK'nın tavrı maalesef modelleri tekrarlayıp istemi reddetmekten ibaret oldu. Umarım bir değişiklikle karşılaşırız. İsterseniz siz anons edin bir minik müzik arası verelim tamam. sonra ben size bir kör kişi nasıl oy kullanıyor kendisine nasıl e, yardımcı olunuyor hı hı. E, uygulamada neler oldu neler olmadı örnek olsun diye sormak istiyorum hı hı. ya da işte otizm raporu var ama ee, dış dünyanın farkında ve e, iradesini belirleyebiliyor ve oy kullanmak istiyor e, Bu tür e, bireylere yönelik müdahaleler, engellemeler ya da destekler neler oldu onu <gülüyor> sormak <gülüyor> istiyorum Ama önce siz lütfen anons edin bir minik müzik parçamız olsun Tabii ki Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz ve vasiyetinde de rock roll'un kraliçesi olarak anılmak istediğini söyleyen sevgili Tina Turner'dan tın... The Best gelsin o zaman 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Konuğumuz avukat Deniz Yazgan Şenay bize e, İstanbul Barosu'na 14 Mayıs 15 Mayıs günlerinde e, gelen seçim e, ortamlarından gelen sorulara ilişkin örnekler verecek ve ben kendisine engellilerin süreçteki yaşadığı sorunlara ilişkin örnekler e, vermesini istemiştim. Onun kör bir kişi geldi bir seçmen geldi nasıl giriyor tek başına mı giriyor ona nasıl yönlendirme değil de onun iradesini ortaya koyması önce sözlü mü oluyor ya da zihinsel engelli raporu olan biri geldi. Çünkü bir insanın dışarıdan otizmli olduğunu anlamak kolay değil ancak kodu varsa listesinde var mı diye sormuştum zaten yok nasıl oluyor onları merak etmiştim buyurun efendim söz sizin. Şöyle aslına bakarsak 135 sayılı genelge bir seçmen yardımı ile oy kullanacak seçmeni niteliyor. <gülüyor> Burada çıkan karmaşa engelliden ne anlaşılması gerektiğine yönelik herhangi bir eğitim verilmemiş olması sandık kurulu üyelerine. <gülüyor> otistik bir kişiden bir seçmenden söz ediyorsak ve bu seçmenin otistik olduğuna yönelik bir ibare olmasına gerek yok. Zaten iradesini farklı bir eşik eden bir bir farklılığı yoksa iradesini kendi başına yansıtabilecektir ama 135 sayılı genelge önemli bir tanımlamada bulunuyor. Görme engelliler, felçliler, ellerini kullanamayanlar, elleri olmayanlar ve bedeni engeli açıkça belli olanlar gibi bir belirlemede bulunuyor aslında. Hmm. Elleri olmayan kişinin yardım ile bir seçmenin yardımıyla oy kullanacağı açık. Felçli bir kişinin bu şekilde oy kullanacağı açık ama... Bedeni engelleri ki o iğnenin üzerinde şapka olmadığı için çok büyük zorluklar da yaşıyoruz. Belli bazı şeyleri hmm. meslektaşlarımıza, müşahitlere anlatmakta. Bedeni engelleri olduğunda başka bir şey anlaşılıyor çünkü. Bedeni engelleri açıkça belli olan kişiden <gülüyor> aslına bakarsak baronun da belirlediği standartı algılamamız gerekiyor. Pus pusula ve mührü kavrayan ve mührü iradesini yansıtacak bir şekilde pusulaya basabilen kişinin bedeni engelinin açıkça belli olması halinde yine yalnız başına oy kullanacaktır ama bunu yapamayacağı açıksa anlaşılıyorsa bir seçmen yardımıyla oy kullanabilir. Biz bir kişinin raporunu bu şekilde göstermesinin eğer seçmenden yardım istiyorsa bu şekilde göstermesinin Olumlu bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü eğer zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan tam teşekküllü devlet hastaneleri tarafından oluşturulmuş, devlet hastanesinin üyeleri tarafından oluşturulmuş üyeleri ile bir heyet ile zaten engelliliği ve ellerini kullanılıp kullanamayacağı belirlenmiş bir seçmen varsa karşımızda sandık kurulu üyesinin ve daha doğrusu sandık kurulu başkanının, Olumlu yönde karar vererek bir seçmen yardımıyla oy kullanmasına izin vermesi gerekiyor. Ama hem özel olarak hem de baro aracılığıyla aldığımız telefonlarda öğrendik ki buna izin vermeyen sandık kurulu başkanları da oldu. Bizim bu bağlamda istediğimiz e, ilçe seçim kuruluna, ilk önce sandık kurulu da kendisine ardından ilçe seçim kurulunda bununla ilgili olarak şikayeti e, belirtmekti. Ama bunların da sonuçları alındıysa bizimle paylaşılmadı henüz. Biz baro olarak çünkü bu başvuruları yapamıyoruz. Burada çünkü bizatihi olarak özne olmak var. Anayasa mahkemesinin de biliyoruz ki aradığı Mağduriyet faktörü bu. koşuldu. Aynen öyle. <gülüyor> ee, ama bizim için önemli olan bu standardın nasıl anlaşılması gerektiği. Belki bizleri müşahit olacak seçim e, bağlamında görev alacak meslektaşlarımız veya sağlık kurulu üyeleriyle başkanları da dinliyordur. İki şey konusunda aslında bu sıkça sorulan sorular bağlamında uyarmak isteriz. Özellikle kamu görevlisi olan kişilerden çok fazla bir telefon aldık. 142 belgesi dediğimiz yani seçim bağlamında sandık kurulu görevi olan kişilere verilen belgeler bağlamında eğer siz bundan haberdar değilseniz kendi sandığınızda, belirlenmiş sandığınızda oy kullanmaya gideceğinizi düşünerek sabah kalkmış ve okula gitmişseniz imza kısmında 142 belgesi olduğu yazılarak oy kullanmasına izin ver, verilmeyen birçok insan oldu. Ama bu kişilerin en önemli meselesi şuydu. Bu bağlamda sandık kurulu üyesi olduklarını bilmiyorlardı bu kişiler. Bilmeden de bu bu şekilde atıf, atamalar yapıldığını, tebligat usulüne uygun olmadan atamalar yapıldığını öğrendik. Belki tesadüf eseri veya hukuk güvenliği programını dinleyen kamu görevlileri varsa ilçe seçimi kurullarına telefon açarak Herhangi bir üyeleri üyelikleri var mı yok mu? Bir görev atanmış mı kendilerine öğrenmelerini rica ediyor çünkü 142 belgesiyle ilgili yaklaşık 200 soru falan geldi bize 14 Mayıs gününde tekrar engelliğe dönmek gerekirse dinleyicilerimizden görme engelliğin yalnızca yüzde yüz görmemek olmadığını Kısmi görme engeli olan kişinin de engelli kimlik kartını ibraz veya açıkça belliyse veya bu bağlamda raporunu göstermeye de hazırsa kişi bunu göstermekten bir hı hı. E, sakınca görmüyorsa bu raporu göstererek bir seçmen yardımıyla oy kullanabileceğini söylemek gerekiyor. Oy şablonu da aslında neden biz uzun süre neden tek dağıtıldı diye düşünmüştük oy şablonu. Farklı seçmenlere de o sandık örneğin başka görme engelli seçmen varsa da aynı şablonun kullanıldığını yani aslına bakarsak oy pusulasının üzerine geçirilecek bir şablon olduğunu ve o şekilde yalnızca tercih mührünün nereye basıldığını belirleyen bir belirge şeklinde bir oy pusulası şablonu yaratıldığını öğrendik. Aslına bakarsak bu maalesef ve maalesef görme engellinden herhangi bir fikir alınmadan yapıldığını apaçık bir şekilde pratik anlatan. Pratik bir şey değil anlaşılır. Aynen öyle çünkü. Ben anlamadım zaten. Onu sonra bana anlatırsınız. Siz. E, çünkü maalesef aynen öyle görsellerle de anlatmak gerekiyor ki biz zaten İstanbul Barısı olarak yaptığımız başvuruda görme engelli seçmenlerin Hı. belli bazı şeyleri inceleyerek elleriyle inceleyerek evet. bunu aslına bakarsak bir nevi pratik ederek öğrendiklerini ve tıpkı önceki seçimde derneğin adını yanlış söylemek istemiyorum. Görme engelli seçmenler ve vatandaşlar için çalışma gösteren bir sivil toplum örgütü zaten bütün seçim bölgelerine kendi çıkarttığı kabartma oy pusulasını dağıtmışken biz seçim takvimine 10 Mart mıydı? Şimdi Mart 2023 diyeceğim yanlış söylememek adına. Seçimden iki ay önce yayınlanmış resmi gazetedeki seçim takvimine bu pusulların görme engelli seçmenlere dağıtılmasının eklenmesini de istedik ve bu da reddedildi maalesef. Bunun... Gerekçeni gerekçe maddelerin arka arkaya sıralanması oldu. Buna gerek görülmediği. Kanuniy bir zorunluluk yoktu yani. Kanuniy zorunluluk yoktu. Yani aslına bakarsak orada daha sert pozitivist bir şekilde yaklaşıldığını görüyoruz. Yük pratik olarak kurulun... halledilecek sorunlar diyor. Bunun için kanun düzenleme yapmaya gerek yok mu diyor. Aynen öyle ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bu sert pozitivist tavrı yüzünden engelli seçmenler bir aşağılanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar ve 14 Mayıs'ta aşağılanan en azından bizim bildiğimiz yüzlerce engelli seçmen oldu. Bir ikincisi engelli olduğunu kanıtlayamayan bir türlü insanlar oldu. Ee, Türkiye'de yaşanan iki problemden zaten birincisi engelli olduğunuzu e, kanıtlamanızdır. Bir diğer ikincisi engelli olduğunuzun kabul edilmemesidir ve size uygun sosyal politika yaratılmamasıdır. <gülüyor> Maalesef 14 Mayıs da bunları yaşattı. Eğer şu aşamada siyasi partilerin YSK başvuruları da bizim bildiğimiz en az üç parti çünkü bu bağlamda başvurularını yaptılar. Siyasi partilerin yaptığı YSK başvuruları da dediğim gibi sert pozitifist bir şekilde reddedilirse yalnızca maddelerin sıralanması şeklinde reddedilirse yine aynı sorunlar başımıza gelecek. Şeyi sormak istiyorum şimdi az önce Hüseyin Bey de söyledi siz de süreçlerde yer aldınız baromuz bir eğitim semineri dizisi organize etti ve çokça katılım oldu bu eğitim seminerlerinde. Engelli bireyler için yaşlı bireyler için destek ihtiyacı duyan kişiler için neler yapılacağına ilişkin avukatlara pratik önerilerde bulunuldu mu vaka çalışmaları yapıldı mı çünkü sanırım böyle bir deneyime de ihtiyacımız var. Kesinlikle öyle aslında erişilebilir seçim için el kitabı bunun için yazıldı ve bu bağlamda birkaç eğitimde de kendi katıldığım eğitimlerden mesulüm kendi gözlerimle gördüğüm e, duyduğum eğitimlerden mesulüm bu bağlamda hepsinde yapıldığını bilmiyorum ama benim katıldığım eğitimlerde engelli seçmenlerin ellerini kullanabilmeleri ve görmeleri üzerinden yapılan anlatımlara ben de şahidim ama tabii şöyle bir şey var. E, Seçim güvenliğinin neden Türkiye'de bu kadar önemli olduğunu bu eğitimlere katılmış olsa bile sandık çevresindeki kaostan dolayı büyük bir gerginlik ve stres içinde olan meslektaşlarımız veya vatandaşların bize yaptıkları dönüşlerde de gördük. <gülüyor> e, o esnada sakin kalabilmek sağduyuyu sağlayabilmek çok zor ben o yüzden hiç kimseye böyle bir e, de bulunamam veya böyle bir e, tavsiye veremem diye düşünüyorum ha, Lütfen sakin olun denecek yer var bir yer var çünkü e, bu bağlamda çok zor olduğunu biliyoruz o yüzden kriz masasında açılan telefonların çok çok büyük bir önemi var Oysa da meslektaşlarımız bilse dahi karıştırarak arayıp bir başka meslektaşına danışmak ve kendini güvence altına almak isteyebilir. Bu yüzden buradayız. Yine 28 Mayıs günü de 24 saat boyunca orada olacağız. Bizler için önemli olan unsur engellilikle ilgili olan ki benim de e, özel olarak e, biraz e, şeyi ne diyorlarına görsel zevki düşük olsa bile hazırladığım videoyu sosyal medya kanalları aracılığıyla izleyebiliyorlarsa istanbulbarosu.org.tr'nin hemen ana sayfasından Hazırlanan belgelere bakabiliyorlarsa ki ikinci sayfasında bu ana sayfanın ikinci sayfasında hemen erişilebilir seçim için el kitabını görecekler. Ardından 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için seçim hukuku el kitabını ve sıkça sorulan soruları görebilecekler. Bunlara yalnızca kontrol f yaparak yani CTRL-F FATSA'nın F'sine basarak ilgilendikleri kelimeleri yazarlarsa bile biz bar olarak görme engelli, Seçmenlerin de hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşların seçmenlerinin de buna erişimle önemsediğimiz için tarayarak koymadık bu materyali. PDF olarak hazırlanmış bir materyal ve ilgili kelimeleri hepsini baştan sona okumak için zaman yoksa dahi anahtar kelimeleri arayarak neye nasıl başvurmaları gerektiğini öğrenecekler. Sıkça sorulan sorular kısmımızda 11 sayfa aslına bakarsak bir akşam bile e, hızlıca okunabilecek bir e, metro yolculuğunda bile okunabilecek bir materyal ve hemen soruya hemen cevap verdiği için e, seçim hukukuna ilişkin tamamen bir öğrenmeye zaman yoksa ki doğaldır olabilir 25 Mayıs artık sonlandırmak üzereyiz son 8 saatindeyiz 25 Mayıs'ın e, bu kadar kısa süreçte öğrenme güçlüğü olacaksa bile bu sorulara bakılmasını rica ediyoruz ama ben eğer engelli seçmenlerle ilgili olarak bir yorumda bulunmak bir tavsiyede bulunmak istiyorsam şunu söylemek durumundayım Yalnızca ileri yaşlılık bu bağlamda 135 sayılı YSK genelgesinin 30. maddesinden faydalanmak anlamına gelmeyecektir. Kişinin mührü kavrayıp oy pusulasına iradesini yansıtılacak bir şekilde basıp basamayacağı değerlendirmelidir. Ve sandık kurulu üyelerinin de müşahitlerinin de aslında yapması gereken budur. Avukatların da yapması gereken budur. Bedeni engeli açıkça belli olan kişinin görüşü, ve tutuşu aslına bakarsak ellerini kullanışı hmm. öngörülmelidir. Ben yalnızca belki e, hadi maşarak şunu rica edebilirim, engelli olduğunu beyan eden, engelli olduğu anlaşılan ve dediğim gibi bu standartlar bağlamında görme engelli, felçli veya ellerini elleri olmayan veya ellerini açıkça kullanamayan bedeni engeli açıkça anlaşılan kişiden söz ediyorsak eğer biz bu kişilerin seçmen yardımıyla oy kullanmalarına ya, e, izin verilmeli ve engelli olup olmadığına yönelik olarak kırıcı, onur kırıcı aşağılayıcı ve muamelede bulunmamalıdır. Evet hepimiz heyecanlıyız. Seçim güvenliğinin sağlanması adına birçok şeyi cesurca yapıyoruz ama bir engelli seçmenin aşağılanması eşit değildir seçim güvenliği. Bir engelli seçmenin oy kullanmaktan men edilmesi eşit değildir seçim güvenliği. Ki 135 sayılı genelgede açıktır. Zihinsel engelli olduğu halde ve bunu şu bakımdan söylüyorum. Ee, seçmen standartı dediğimiz, seçmen yeterliliği dediğimiz yeterlikte bulunmadığı iddia edilen zihinsel engelli kişinin de seçmen kaydı varsa yalnız başına oyunu kullanması gerekir. Eğer farklı dediğim gibi görme engeli felci veya ekstra ayrıca bir durum yoksa 135 sayılı genelgede söylenen. Ee, yalnızca zihinsel engeli bulunduğu için bir kişinin oy kullanmasını Engellemek eşit değildir seçim güvenliği. Zihinsel engellik eşit değildir. %100 zeka geriliği diyerek belki kendi sözlerimi tamamlayabilirim. Engellik bağlamında ne kadar daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini 14 Mayıs'ta da gördük. Tahminim o ki 28 Mayıs'ta da göreceğiz. Temennim İnsanların onurlarını kırmadan da dersler alabildiğimiz bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor olabilmek. Ama ilk önce herhalde demokratik düzenin devamı için temennilerde bulunacağız. Ve engellilik yine maalesef her zaman olduğu gibi ikinci plana düşecek. Biz bu plana düşürmemek adına engelli hakları savunucuları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim ama ben bir şeye takıldım. Yani aşırı himayetçilik adına söylemiyorum bunu. Ben de bir çocuk hakları savunucusu olarak eski yıllardan beri, ee, çocukluğa e, hep karşı çıktım çocuk vardır ama çocukluk yoktur çocukluk yapaydır abartılmıştır dedim şimdi burada da e, biz e, engellinin katılımının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını e, eşit temsil eşit olanaklar e, sağlanmasını istiyoruz ama bir de istismarcılar var yani e, bu siz az önce söylediniz ya herhangi bir seçmenden destek alarak oy verebilecekler bu herhangi bir seçmenin e, kim olduğu e, dürüstlüğü ve bunun denetlenebilirliği diye bir sorun da var. Hı. Yani e, kişinin örneğin e, istediğini söylediği örneğin görmeyen bir kişi şuraya basalım e, benim elimi doğru yönlendirin dediğinde yanlış yönlendirme yapılıp yapılmadığını nasıl denetleyeceğiz ya da bu konuda e, hukukçu oldukları için e, güvenilir, güvenilir olduklarına inandığım meslektaşlarımdan bir öncülük bir e, Bu noktada bir yardımcı olmaya hazır bir eğitim programı hazırlanabilir mi? Neler yaşandı ve ne öneriyorsunuz öyle bitirelim isterseniz. Tamamdır belki şunu söylemek gerekir. Evet kötü niyetli kişilerin olduğu yönelik olarak da çok çok dönüş aldık. Bu bağlamda yapılması gereken 135 sayılı genelgeye geri dönmek. Bir seçmen yalnızca bir kişiye yardımcı olabilir. Sürekli... Bu, Açık bir düzenleme sürekli aynı olarak kişi. aynı kişi başkasını getiremez ki o yüzden torun örneğini verdim akraba olması yeterli değildir. Seçmen yeterliliğine sahip, sahip akraba olması gerekir. Hı hı. Seçmen yeterliliğine sahip akrabadan söz ediyorsak yani zaten bir kişi maksimum bir kişiye Tabii. zaten e, misafirperverlik yapabilir. Herkesin böyle bir yakını olmayabilir ama. Aynen öyle. Özellikle e, daha mahalle ilişkilerinin kuvvetli olduğu yerlerde iyi niyetli bir şekilde olsa bile mahallenin bıçkın insanının abla ben seni de götüreyim, seni de götüreyim diyeceği e, senaryoda bunun hatırlatılmasına nazik bir şekilde hatırlatılması ve o ortamda bulunan e, ki bu tesadüf eseri başka bir şekilde oyunu kullanmış bir mahalleli de olabilir. Hı hı. Bir başka kişinin yardımcı olmasını e, önermek önemli. Ama dediğiniz gibi e, yanlış bir şekilde kişinin iradesini yansıtmayan oy kullanımı maalesef engellilikle ilgili hala öngörülmemiş bir koşul denetlenmesi mümkün denetlenmesi değil. Gibi. Mümkün İçeriden değil. olduğunu bilmiyoruz çünkü. Aynen evet. öyle. O yüzden belki demokrasinin birinci aşamasında tamamlamamızla beraber. E, Seçmenlerin belki de sesli komutlarla oy kullanmasını sağlayacak elektronik ortama geçebiliriz. Çünkü bu kağıtlara evet. çok yazık. <gülüyor> evet dürüstlük diyoruz dürüstlüğe ihtiyacımız var. ve Birbirimize inanmamız gerekiyor. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Türkiye için e, iyi bir dönem olmasını yeni bir evet. döneme geçilmesini canı gönülden diliyorum. Herkese sevgiler saygılar sunuyoruz programımızı. Bugün böyle bitirelim efendim. Teşekkür ederiz. üzere.